Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi al-Rahim. Inna al-hamdulillahi na'ameduhu wa nasaiyyinhu wa nashtahu. Man awdulillahi min shurroo fi sunab min syya tamalinam in yadhihi Llāhi fala mudillalehu wa min yadliil fala hadiilehu. Ašhadu an la ilāhi illā Llāhu wa taḥlā shurikalehu wa ašhadu an Muhammadan abduhu wa rasūlu. Rasszalahu bil-huda għedin, nħabkullijab, nħirahu għal-eddin, bekkáfa billahi xeħiħda. Babaħt. billahi di s-tarib? Kieċen għaftakidra, s Bu kelimenin birinci bölümü olan Eşhedü en la ilahe illallah kısmını izah etmiştik. Bugünkü dersimizde bu mübarek kelimenin ikinci kısmı, ikinci bölümü olan bu Eşhedü en Muhammedur Resulullah'ı izah etmeye çalışacağız İnşallah. allah Allahu Teala bize muvaffakiyet versin. Değerli kardeşlerim bu mübarek kelime, şadet kelimesinin ikinci bölümü olan ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelimesinin içerdiği bir takım manalar var. Birincisi dil ve kalple Muhammed bütün insanlara gönderilmiş bir Rasuldür. Allah'ın kulu olarak bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş Allah'ın Rasulüdür demektir. İkincisi bunu dille söylediğimiz zaman şunu itiraf ediyoruz demektir. Eğer Allahu Teala bunu bizim için resul seçtiyse ona ittiba mutlak manada gereklidir. Ona ittiba ona uymak mutlaka gereklidir demektir. İttibanın iki tane içerdiği hüküm var. Bir, emirlerini harfiyen yerine getirmek. Yani ona ittiba nedir? Onun adımlarını harfiyen takip etmek. Bu da emrettiği şeyleri yerine getirmekle yasakladığı şeyleri terk etmekle mümkün bir insan bir başka insana tabi olsa, tabi olsa, falanca, falancaya tabidir diye ne zaman söylenir biliyor musunuz? Metbu dediğimiz, tabi olunan kimsenin emirlerini ve yasaklarını yerine getirdiği zaman bir insan herhangi bir kişiye tabi olduğunu söylediğimizde onun emirlerini yerine getirmese, yasaklarına riayet etmese kendi düşüncesine göre hareket etse o ona tabidir denmez, o ona muhaliftir denir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bize Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmemizi emrederken onun emirlerini yerine getirmemizi, yasaklarını terk etmemizi emrediyor demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize herhangi bir hususta bir emir verdiğinde biz ona muhalefet etmiş olsak, onun emrini yerine getirmemiş olsak, zıttını tersini yapmış olsak, biz ona ittiba etmiş olmayız. Ya muhalefet etmiş oluruz. Ki muhalefet edenler de Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah-u Teala'nın tehdidine maruz kalmışlardır. Nur suresinde Allah-u Teala onun emrine muhalif olanlar kendilerine bir azabın Bir fitnenin duçar olmasından, ulaşmasından sakınsınlar diyor. Onun emrine muhalif olanlar. Eğer biz kendi aleyhimize bize bir fitnenin bir elim azabın ulaşmasından endişe ediyorsak, korkuyorsak ona muhalif de ona mutabık. Yani ona itiba etmemiz gerekiyor. İşte ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelimesinin içerdiği manalardan bir manada da bu. Çünkü biz alemlere alemlere kendisinden gayrı ilah olmayan yegane Allah'a vardır diye şahitlik ediyoruz diyoruz. Birinci bölümde ikincisinde de ve biz yine şahitlik ediyoruz ki Muhammed Allah'ın kuludur ve onun Resulüdür diyoruz. Neyine şahitlik ediyoruz biz? Bir kul olduğuna kul yani bir beşerdir. Biz buna şahidiz diyoruz. Zati ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulü <gülüyor> kelimesi Ve yine biz şahitlik ediyoruz ki Muhammed Allah'ın kulu. Diğer kulları gibi bir kulu. Yani bir beşer. Ve yine şahitlik ediyoruz ki o aynı zamanda Allah'ın Resulü. Yani elçisi. Resul kelimesi Türkçe'de elçi. Yani sefir. Bu kelime Arapça kelime sefir. Ama onun Türkçesi Hem Resul hem Sefir bu kelimenin Türkçe'si elçi. Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın biz kullarından istediği ubudiyet kulluk neyse onun vasıtasıyla, onun elçiliği ile bize ulaşıyor. Kardeşlerim Allahu Teala hikmeti gereği. kullarını yaratıyor, o kullarından bir tane ferdi seçiyor, onunla muhatap oluyor. Her fertle, kullarından her fertle bizatihi muhatap olmuyor. Onlardan istediği kulluğu, istisnasız her ferde ey falan, ey Ahmet, ey Mehmet, ey Fatıma, ey ilaahir ahir insanlar bana kulluğu şöyle yapacaksınız demiyor. Her dönemde o kullar içerisinde, o kavimler içerisinde, o topluluklar içerisinde bir tanesini seçiyor, onu muhatap alıyor ve ona kulluğu, onlardan, o topluluktan istediği kulluğu ona vahiy ediyor. Şimdi bu şehadet kelimesi kardeşlerim, yani. Ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesi, aynen eşhedü en la ilahe illallah kelimesi gibi iki rükünden oluşuyor. Birincisi Allah'ın kulu olması rükmü, ikincisi ise Allah'ın rasulü olması rükmü. Bu birinci kısma, kuran ı Kerim'de delalet eden ayetler var. Kef suresi 110 ayette, Kul innema ma mislukum de ki yani kavminede ki ben sadece ve sadece sizin gibi bir beşerim. Burası bütün beşer gibi olduğunu gösteriyor ayetin bu kısmı. Ayette bundan sonra yuha ileyye kısmı var. Ancak bana Şimdi birinci kısmına baktığımız zaman Allahu Teala onu bize o ey beşer ey insan cinsi bu seçtiğim vahyime mazhar olan bu insan beşer olma cihetiyle sizin gibi yani sizin gibi yer, içer. Yer içer, yaşar. İhtiyaçlarını giderir ihtiyaçlarını giderir. Ve dünyanın meşakkati, meşgalesi altında sizin gibi yorulur. Uykusu geldiği zaman uyur. Güncel işlerini yerine getirir. Evinin ihtiyaçlarını yerine getirir. Sizin gibi hastalanır. Sizin gibi şifa bulur. Ve vakti geldiği zaman da ölür. Hiçbir fark yok bu cihetiyle. Şimdi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davetine başladığında davetine başladığında beşer olması cihetiyle o yönüyle sıfatıyla mecburen ihtiyaçlarını karşılıyordu. Yani çarşı ve pazar denilen yerde evine evinin ihtiyacı olan muhtaç olduğu nesneleri ne yapıyordu? Satın alıyordu. Gidiyordu alıyordu bizatihi getiriyordu. Evine. Bu Rasul'e ne oluyor ki? Çarşıda, pazarda dolaşıyor diye ayıplıyorlardı. Rasul olma. Durumu onu beşer olmaktan çıkarır zannediyordu. Melekleşir zannediyorlardı. Yani artık yemeği içme, evlenme, efendime söyleyeyim hasta olma ve benzeri İnsanların bütün muhtaç olduğu şeylerin artık ona ulaşmayacağını zannediyorlardı. Yani Resullük böyle bir şeymiş gibi algılıyorlardı. Allah-u Teala onların bu e, sanki bu ihtiyaçlar kişiyi noksanlaştırırmış gibi yani risalete zarar verilmiş gibi ayıplamalarını reddediyor ben Rasul olmakla beşer olmaktan çıkmadım. Hayır, beşer olarak kaldım. Ancak bana vahyolunuyor kısım ise onun Risaletine yani ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh de ki Rasulü kısmına işaret ediyor. Ancak benim bir beşer olarak sizden ayrıldığım nokta Allah'ın bana vahyetmesi. Allah'ın bana Vahyetmesi ki ne kadar fazilet varsa tabi Allahu Teala'nın kişi olarak da onun fıtratına, hürlkatine yerleştirdiği bir takım mümtaz sıfatlar var. Normal insanlarda bulunmayan güzel ahlak gibi benzeri <gülüyor> şeyler tabi normal insanlarda bu hep aynı değil. Her ne kadar bir beşlerse de bir beşlerse de bir takım özellikleri var ki. Bu diğer insanlarda bulunmayabiliyor. Günümüzde de öyledir. Bütün insanlar aynı, taran dişi gibi ahlaken, huy bakımından, yaratılış bakımından aynı değil. Ne fiziki bakımından insanlar birbirinin aynısı, ne ahlak bakımından, ne ilim bakımından. Dolayısıyla o kısımda da yine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Diğer insanlarda bulunmayan bir takım meziyetleri vardı ki o da onu beşer olmaktan çıkarmıyordu. Buna rağmen bu özelliklerine, güzelliklerine rağmen artı bir de Allahu Teala ona vahyetmişti ki bu hiçbir özelliğe benzemiyordu. Bu bütün özelliklerinin fevkinde Allahu Teala'nın bilmediği şeyleri kendisine bildirmesi, öğretmesi hususunda... Ayrı bir üstünlük kazanıyordu. Kardeşlerim bu kısmıyla da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yani bu beşer şey Resul olma sıfatına işaret eden ayetler var. Onlardan ben size bir ikisini burada okuyayım. Onlardan bir tanesi Ya eyyühen nebiyyü inna ersennake şahiden ve mubeşşiran ve nezira Vedaen ilallahi bi ilnihi ve siracen munira ey nebi biz seni şahit müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ve izniyle Allah'a davetçi ve aydınlatıcı kandil olarak gönderdik buyuruyor dolayısıyla bu ayet-i kerimede Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün nebiiler bunda ortak bu Sadece ve sadece resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e has bir özelliği bütün nebiler uyarıcı ve müjdeleyici. Uyarıcı ve müjdeleyici. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam aynı zamanda bu iki sıfata ek olarak bir de şahit. Bir de şahit. Sonra Allah'ın izniyle Allahu Teala'ya davet eden bir nur saça kandil, aydınlatıcı bir kandil. Kardeşlerim, Allah azze ve celle nebiimizi bu sıfatlarla sıfatlıyor. Şimdi uyarıcı ve uyarıcı ve müjdeleyici çağırdığı daveti icabet eden ümmeti için ne? Cennet ile müjdeleyici. Davetine karşı çıkan, muhalefet eden zıt harekete kimseler için uyarıcı. Dedik ki ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah veya ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve zımnındaki içeriği manalardan bir tanesi de ona itibar dedik. İşte ittiba edenler için müjdeleyici, muhalefet eden için inzar edici, yani uyarıcı. Görevi ne? Bununla beraber Allah'ın izin vermesiyle, yani ona Risalet ve nübüvveti bahşetmesiyle ki bu izni onun işte. Nedir? Allah'a çağırıcı davet edici. Allah'a kulluğa çağırıcı. O çağırma o çağırma işte bir kandil görevi yapma. Yani çağırırken şu yoldan yürüyeceksiniz dediği zaman o yol aydınlık demektir. Kardeşlerim Bütün nebiler kavimleri için kandildir. Onlara hak yolu gösterir. O yolu aydınlatır. Onun için kandil diye isimlendirmiştir Allahu Teala. Yani cennete giden, o yola sülük edenler için yolu aydınlatıcıdır. Kardeşlerim ilim ilim nur diye adlandırılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Bilgisizlik, cehalet ise zulmet diye adlandırılmıştır. Yani zulmet Arapça bir kelime karanlık demektir. Cehalet karanlıktır, bilgisizlik karanlıktır, ilim ise aydınlıktır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in bir sözünü hatırladım burada. Diyor ki Şekavti veki'en min su'i hıfsi و أرشدني أن أترك المعاصي وقال لي إن المعصي إن إن العلم نور إن العلم نور لا يوتا العاصي ويال للعاصي لكي وكيع ben hafızamın kötülüğünü şikayet ettim İmam Vekî İmam Şafii, Rahmetullahi Aleyh'in imamlarından, hocalarından bir tanesi. Birçok hocasından bir tanesi de İmam Veki. Diyor ki Veki'ye ben hafızamın kötülüğünü şikayet ettim. Bana masiyetleri terk etmemi tavsiye etti. Yani günahları Allah ve Resulüne muhalefeti terk etmeyi bana vasiyet etti ve dedi ki ilim nurdur. Nur ise, nur ise asi kimselere verilmez. Asi kimselere verilmez dedi. Bir insanın hafızasının kötülüğünü şikayet ediyor bir başkasına. Diyor ki bu hafıza kötülüğü, yani unutkanlık, hafıza kötülüğü dediği o. Oh! Yani bir şeyi öğreniyor, Allah adına Allah'ın dininden bir şeyi öğreniyor, bir meseleyi öğreniyor, onu oturuyor bunun olmaması için ben ne yapayım diye hocasına sorduğunda günahları terk et diyor. İlim erbabının birbirine tavsiyesi böyle. Dolayısıyla kardeşlerim bütün peygamberler kavimlerini zulmetten kurtarmak için gelmiştir. Onları karanlıklardan kurtarmak için gelmiştir. Neyle? Vahiy nuruyla. Allah Azze ve Celle bu vahiy ile bütün nebilerini tezyin etmiştir. Süslemiştir. Onlar bu süsle kavimlerinde kandil olmuşlardır. Ve o kavimlerine yolu aydınlatmışlardır. Resul-i Ekrem vesselam hakkında da Allah Azze ve Celle'nin bu ifadesi yani biz seni Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir aydınlık saçan kandil yaptık demiştir ayet-i kerimenin devamında. Sonra bir başka yerde ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve rasuluhu kısmına şahitlik eden bir başka ayet-i kerime, "Oma erselnake illa kâfeten lin nâsi ve Biz bütün insanlara sadece ve sadece seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderir. Bütün insanlara. Walakinne aksaran nasila yalemun ancak insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Bu kelimeyi şahadet yani ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve kelimesi hem ifratı hem tefridi ortadan kaldırıcı bir ifade, bir şehadet kelimesi. İfrat nedir? Haddi aşmaktır. Tefrit nedir? Hakkı olan bir şeyi yapmamak. Kardeşlerim, bu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimesinde insanların bazı bazı haddi aşmıştır. Onu Beşer olmanın fevğine çıkartmıştır, ibadet olunacak bir put yapmıştır. İnsanlardan öyleleri var ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmede hadde açmıştır. Onu haşa ve kella ilahlık derecesine yükseltmiştir. Biraz önce okuduğum ayet-i kerime, onlar için iyi bir cevap. Bul <gülüyor> اِنَّمَا ana beşerun مِثْلُكُمْ De ki onlara ben sadece ve sadece sizin gibi bir beşerim. Bu ifrat durumuna düşen insanlara en güzel bir cevap. Tefrit ise tefrit ise kardeşleri ona layık olduğu değeri vermemek. Ona layık olduğu değeri vermemek. Ona ittiba etmemek. Onu postacı olarak nitelemek. Bu da tefrit. Allah muhafaza. Bunun ikisi de bunun ikisi de Müslümana yaraşmayan İslam'ın İslam'ın Müslüman olarak öngördüğü görevleri yerine getirmeme durumu. İnşallah bunu biraz açacağım. Birincisi kardeşlerim bu e, ifrat derecesinde e, onu haşa ve kella Allah'ı bırakarak ibadet konumuna İbadet elinen edilen varlık konumuna getirenlerden bir tanesi mesela Busri diye bir insan var. Kaside-i Bürde diye bir şiir kitabı yazmıştır bu insan. Kaside-i Bürde. Ben bir tane örnek vereceğim. O kadar çok ki sayılmayacak. Bakın insanın söylediğine bak Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam hakkında. Bu Kaside-i Bürde ler alınan bir beyit. Bakın ne diyor? Ya ekreme rusulu mali men eluzu bihi siwake inda hululul hadisil amam. Ey rasullerin en şereflisi ve değerlisi. En ekrem. Benim neyim var ki? Büyük olaylar indiğinde senden gayrı sığınacak benim bir kapım mı var? Büyük belalar, musibetler geldiğinde ben kime sığınayım? Senin dışında diyor. allah Teala yok onun indinde, sığınılacak bir kapı değil. Oysa ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a şu hükmü bildiriyordu. Onlara söyle ben ne zarar verebilirim ne fayda verebilirim. Eğer ben kendime fayda verebilseydim hayırı kendim için çok yapardım. De diyor onlara. Adamın söylediği söze bak. Benim neyim var ki? Bütün o büyük, büyük belalar geldiğinde senden gayrı sığınacak benim kapım mı var? Subhanallah. Kardeşlerim bizim sığınacak kapımız ister bela ve musibet küçük olsun ister büyük olsun ister az olsun ister çok olsun ya yegane Allah yegane Allah kardeşlerim alimlerimiz şefaat ya Resulallah denmesini bilene attır diyorlar her ne kadar sahibini küfre sokmasa da attır büyük attır büyük günahtır Çünkü bu kelime şefaat ya Resulallah kelimesi Allah'a karşı işlenmiş en büyük bir terbiyesizlik. Yapılmış en büyük bir haksızlık. Çünkü kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şef, şefaat etmesi için Allah kendisine izin verecek. Allah'ın izni olmadan hiç kimseye şefaat edemez. Ne Resulullah ne melekler, ne gayrı rasuller, ne de bir başka kimse. Bir ayette şefaatın tamamı Allah'adır diyor. O izin vermeden onun yanında şefaat edecek de kimdir diyor. Dolayısıyla bu kelime bilene büyük bir günah. Şefaat ya i̇lle de İlle de bu kelimeyi söyleyecek isek Ey Allah'ım Resulünü benim için şefaatçi et demek gerekiyor. Burada bir edep var. Çünkü şefaat Allah'a ait bir şey. Şefaatın tamamı Allah'ın elinde olan bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecekse Allah'ın izin verdiği kimselere şefaat edecek. Ve şefaat etmesi için izin verecek ona. Şefaat inşallah gelecek ileride bu konuyu işleyeceğiz biz. Şefaat konusunu işleyeceğiz. Orada göreceğiz ayetler çerçevesinde ki önce Allah şefaat etmesi için izin verecek bir şefaatçilere, ikincisi ise Allah'ın istediği kimselere şefaat edecek. Kendi istedikleri kimselere değil. Ehli sünnet ve cemaatin yanında şefaatin mefhumu bu. Eğer biz bunu diyemiyorsak nasıl belalar ve musibetler indiğinde Allah'ı terk ederiz de onun Resulünü iltica makamı olarak görürüz. Sığınma makamı olarak görürüz. Allah'ın gazap ettiği şeyler bu. Çünkü Allah'ın sıfatını biz Allah'ın sıfatını kullara veriyoruz işte burada. Allah'ın affetmeyeceğim dediği şirk bu. Kulu Allah'a dek yapma işi bu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i severken taşkınlık yok, ifrat yok. İfrat, taşkınlık, haddi bilmeme, haddi aşma meselesi. Bundan imtina etmemiz gerekiyor. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerin başına geldiği için, bu ümmetin de başına geleceğini iyi bildiği için, Bakın bizi neden yasaklıyor. La tutruni <gülüyor> kema eteretin Nasara İsebn Meryeme. Hristiyanların Meryem'in oğlu İsa'yı sevmede, övmede, haddi aştığı gibi sakın benim hakkımda da haddi aşmayın, taşkınlık etmeyin. Benim için Abdullah ve Resuluhu deyin. İnnemâ ene Abdullah Kuşkusuz ki ben kuşkusuz ki ben sadece ve sadece Allah'ın kuluyum. Benim hakkımda Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz diyor. Hatta aşmayın. Bu ifrat. Bundan mutlaka sakınmamız gerekiyor. Hem kendi nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hem de onun dışındaki bütün Allah'ın nebileri ve rasulleri için bu ölçüyü bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bu ölçüden şaşmamamız gerekiyor. Bu kaydeden dışarıya çıkmamamız gerekiyor. Bunun tam zıttı bir de tefrit. Yani ona layık olduğu değeri vermeme. Hakkını idrak etmeme, ona tabi olmama. Günümüzde bazı yoldan çıkmışların dediği gibi postacı değil o. O postacı değil. Ya Allah'ın kulu ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulü. Ümmetinden olmayı kendine yediremeyen diğer bazıları da Kur'an'a ittiba ettiğini sanarak, yani biz Kur'an'a uyuyoruz diyorlar bunlar değil mi? Kendilerine macide deniyor. Kur'ancılar Araplar el-Kur'aniyyun diyor bizim burada Türkçe'de ise maciler diye tanınıyor bu tipler ona ittiba etmekten imtina, imtina etmişlerdir. Getirdiği şeriata muhalif görüş ve sözlere güvenmişler Onun haberlerini, hükümlerini hiçe saymışlar. Neredeyse risaletini inkar eden noktaya gelmişler. allah Teala bunlara cevap veriyor. Bunların olacağını çok iyi bildiği için Rabbul Alemin. Bakın ne diyor. ul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebîûni yuhbükmullâh. De ki siz Allah'ı seviyor musunuz? Fettbiyi unyi, bana uyun, yuhbiykumullah. Ka karşılında Allahu Teala sizi sevsin. Wa yafirleku <gülüyor> zonuveku, wa Allahu qafuru rahim. Allaha seviyor musunuz? Onlara sor. Allahı seviyor musunuz? Şimdi bunlara deseki biz Allahı seviyor musunuz? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle oynayan onlara hiçbir değer vermeyen hadislerin yerine zayıf ve cılız akıllarını koyan bu zavallılara Allah'ı seviyor musunuz diye sorsak onun için uğraşıyoruz derler. Peki ondan sonraki ayeti ne yapacağız biz? فَتَّبِعُونِ يُحْبِقُمُ اللّٰهِ Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ayetini ne yapacağız? Nasıl bunlar Resulullah'a uyuyorlar? Birçok bahaneleri var tabi. Mesela onları onların sözlerini nakledip onların zayıflığını ne kadar dalalet olduğunu ne kadar sapıklık olduğunu izah değil ders. Eğer öyle olsaydı Birçok burada ayet vardı onunla ilgili. Ama konu o değil. Ya nefislerimizi bundan sakındırmak tefrit noktasında. Eğer biz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyorsak yani biz şahitlik ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diye iddiamız varsa bundan da sakınmamız gerekiyor. Yoksa bu onu bozar, bu ona halal getirir. Bu biraz önce okuduğum, söyle onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. Ayetinin, bir sonraki ayeti okuyacağım burada. Bakın ne diyor o ayet. Bu okuduğum ayet, bakın diye söylüyorum, Ali İmran 31. Şimdi size okuyacağım ayeti kerime ise, Ali İmran 32. Kul etii Allaha ve Rasule de ki Allah'a ve Rasul'e itaat edin. Fe in tavelle eğer dönerlerse yani Allah'a ve Resulüne itaat etmezlerse fe inna Allaha la kafirin. Kuşkusuz ki Allah kafirleri sevmez. Şimdi bu ayetin bu ayetin bu kısmı yani son kısmı Son kısmı eğer onlar arka dönerlerse, yüz çevirirlerse den sonraki ayet kuşkusuz ki Allah kafirleri sevmez. Şimdi bundan önceki baş kısmı Allah'ı inkar mı var ki Allah kafirleri sevmez diyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin var. Eğer Allah'a itaat etmezlerse yani yüz çevirir de Allah'a itaat etmezlerse Resul'e itaat etmezlerse bunlar kafirdir. Bunları Allah sevmez demektir onun manası. Bir ayeti kerimede Rabbimiz diyor ki Biz Biz rasulleri sadece ve sadece itaat olunsun diye gönderdik. İtaat olunsun diye. Onlara eğer insanlar muhalif olsaydı. Nitekim ilk davetine başladığında birçok insan onlara onun davetine, çağrısına muhalefet etmiştir, ittiba etmemiştir. Önce çok yakınlarından bir iki kişi sonra o toplumun en zavallıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini okuduğumuz zaman ilk defa kendisine iman eden hanımı ilk defa kendisine iman eden hanımı sonra eskiden belli tanıdığı o arkadaşı samimi o dostu olan Ebu Bekir bir de evindeki çocuk Ali İbni Ebi İlk defa iman eden bu iş. Yani hepsi de çevresi var. Arkadaşı, eşi ve himayesindeki çocuk. Amcasının çocuğu. Ebu Talip çok çocuğu olan bir insan ve geçimi dar olan bir insan olduğu için Resul-i Vesselam e, evlendikten sonra biraz maddi imkanları genişleyince amcası diyor ki şu çocuğu yanına al bana biraz yardım et diyor. Alıyor yanına. Bugün Hazreti Ali diye bilinen Sahabelerden dördüncüsü, kufe Raşidin'in dördüncüsü ve ilk iman eden insanlardan bir tanesi çocuk olarak. Bu insanı himayesine alıyor. Bu himayesindeki bir insan. Kendisine ilk iman edenler bunlar. Diğerleri tamamıyla ilk davette karşı çıkıyorlar. Sonra o kölelerden Allahu Teala'nın kalbini hidayete açtığı insanlardan bazıları iman ediyor. Diğer Toplum tamamıyla karşı çıkıyor. O toplum, karşı çıkan toplum Müslüman mıydı, kafir miydi? <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in ne söylediğini dinlemek ister misiniz? "Kul ya, اَيُّهَا الْكَافِرُونَ De ey kafirler! Buydu onlar. Allah onlara bu ismi vermişti. Bunun, bu, bu kelime üzerinde bir sure var Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Kafirun suresi adı. Hepimizin de bildiği bir sure. Kul Ya eyyuhel kafirun La abudu ma tabudun. Sizin taptığınıza ben tapmam. De onlara diyordu. O, o toplumu yani Resulullah'ın Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet etmeyen o topluma Kur'an ne diyor? Ey kafirler diyor. Sizin taptığınıza ben tapmam. Taptığınız şeylere ben tapmam. De onlara diyor. Hem de emir sigasıyla geliyor bu ayet. Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmediyse... Onlar kafirdi, onlar müşrüktü. Onlar kafirdi, onlar müşrüktü. Kur'an-ı Kerim'in nitelemesiyle. Onların sıfatı küfür, onların sıfatı şirk. Bu sıfatla muttasıftılar. Şirk sıfatını alan bir insanın ismi müşrüktür. Küfür sıfatını alan bir insanın ismi kafirdir. Bu Kur'an ve hadislerin taktığı bir isim. Kendisine iman edenler ise onlar mümindür, Müslümandır. Dolayısıyla kardeşlerim, Rasulullah'a itaat Allah'a itaat gibidir. Nisa suresinde "Vemen, vemen eta Rasule, fakat eta Allah." Her kim Resul'e itaat etmiş ise itaat etmişse Allah'a itaat etmiştir. Her kim Resul'e itaat etmişse Allah'a itaat etmiştir. Güncel hayattan bir örnek verelim. Herhangi birimizin bir herhangi birimizin bir iş yerinde çalıştırdığı bir işçisi, sekreteri görevli memuru bir vazifeli olarak bir başkasına gidiyor. Orada herhangi bir talebi var veya yapılmasını istediği bir iş var. Bu adam görevlinin sözünü yerine getirmezse o görevliye mi itaatsizlik etmiş olur o gönderene mi? Kime itaat etmiş itaatsizlik etmiş olur? Onu gönderene değil mi? ne kabati var. Dolayısıyla Allahu Teala bizden kulluk istiyor. Onun için yarattı. Bunu daha önceki derslerde işledik. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılmamızın sebebi ona, bizi yaratan'a kulluk etmek. Kul olmak ona. Dolayısıyla Allahu Teala bize kulluk adına her neyi söylediyse onu yerine getirmemiz gerekiyor. Resulün buradaki vazifesi Allah'ın muradı olan o kulluğu bize anlatmak, izah etmek, duyurmak. Birinci görevi duyurmak buna tebliğ diyoruz. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Belli ma unzule ileyke min rabbik Rabbinden sana indirilen vahyi tebliğ et. Duyur. Sonra duyurmaktan sonra ikincisi her insanın anlama seviyesi aynı olmadığı için bir de izah etmesi gerekiyor Resulü. Bir de tebliğin görevi var Resuller'in. Bir tebliğ görevi var. Allah'tan aldığı bilgiyi, hükmü Kullara duyuracak bu tebliğ görevi. Duyurduğu şeyi de onlara izah edecek. Bu da tebliğin görevi. Bütün Resullerin görevi bu. Tebliğ ve tebiyin. Tebliğ ve tebiyin. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste namazı öğretiyor. Bir seferinde minbere çıkıyor. Minberin üzerine çıkıyor. iki rekat namaz kılıyor. Biliyorsunuz Veya bilmiyorsanız ben izah edeyim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin minberi üzerinde insanlara ilmi öğrettiği, hutbeler irad ettiği, sohbetler ettiği üç basamaklı bir minberi var. Üç basamaklı. Bundan önce bir hurma kütüğü vardı sonra minber yaptırıyor kendisine. Bunun üstüne çıkıyor iki rekat namaz kılıyor kardeşler. namazı bitirdikten sonra yüzünü insanlara dönüyor. Diyor ki Ey insanlar ben bu fiili niçin böyle yaptım biliyor musunuz? Yani minberin üzerine çıkarak iki raket namazı niçin kıldım biliyor musunuz? Dinliyor sahabeler. Benim namazımı göresiniz de bana uyasınız diye. Şimdi O insanlar içerisinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını görüp de ona muhalefet eden bir kişi olamaz. Örneğin o yüzünü kıbleye çevirirken Kabe'ye çevirirken namazda biri tutup da onun tam tersi bir istikamette yüzünü tam tersi bir istikamette namaz kısar o insan küfür olur, küfre girer. Dinden çıkar. Çünkü Resul'e muhalefet bilerek kasten kişi imandan eder. Kişinin şehadetini bozar. Biz ne diyoruz? وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Neydi bunun manası? Ben şahitlik ediyorum ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü. Hem diyeceksin ki bu Allah'ın Resulü yani benimle Allah arasındaki bir elçi... Allah'ın benden istediği kulluğu bana öğretmek ve duyurmak için vazifeli sonra ona muhalefet edeceksin. Bunun yapanlar kimlerdi biliyor musunuz? Ebu Cehil'di. Onun aveneleriydi. Onun için Allah azze ve celle onların kanlarını, mallarını Müslümanlara mubah saydı ve onlar öldürüldüler. Oysa ki bir Müslüman İslam'ın bulunduğu beldelerde, İslam'ın yürürlükte olduğu beldelerde üç şeyin dışında kanı korunma altındadır. Kanı hiç kimseye mubah değildir. Bir insanı öldürür de kısasen öldürürse bu müstesna. Veya irkidat ederse dininden veya muhsen iken zina ederse, bunu itiraf ederse veya aleyhine dört tane şahit bulunursa. Bunun dışında Müslümanın kanı koruma altındadır, dokunulmazlığı vardır. Hadis ne diyor? Ayetlerden çıkardığı manayı bir arada toplayan hadis, o veciz ifadeyle Umirtu An ukatilan nashata yeshadu illa ilaha illallah wa anna Muhammadan Abduhu wa Ben La ilahi illallah Muhammad al Rasulullah Shahadat kalimassini Surlin Jiakadr in San Allah Sawash Mahla Im Rulun Hem bu kelimeyi söyleyecek bir insan hem de ona muhalefet edecek kasten ve bilerek bu onu kanını mubah eder, malını mubah eder. Çünkü o Müslüman olarak kabul edilmez. Hataen, bilmeyerek yapılan şeyler bunları söylemiyorum. Bilerek ve kasten diyorum. Bu kelimemin altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bilerek ve kasten. Hem hükmü bilecek, ne manaya geldiğini bilecek, delilini bilecek, ona muhalefet edecek. Bu sahibini, imanını nakseder, İslamını nakseder. Kardeşlerim, <Sessizlik> ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesinin şartları var. Bir takım şartları var, onları zikredecektim. Saate baktım, saat gitmiş. Haftiyatı mi? Bu kadar olsun.